Merhaba, mahkemelerde görevden almalar devam ederken geçen hafta Danıştay 14. Dairesi Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerat Tepe mevkiinde madencilik faaliyetleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılında verilen Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu raporunu iptal eden Yerel Mahkeme kararını onadı. Yani hala iptaldi. Kafkasör Yaylası Genya ve Cerat Tepe mevkiinde Gümüş ve Bakır ile birlikte siyanürle. Altın aranacak maden sahaları için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2013 yılında izin vermesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakır madeni için ÇED olumlu raporunu vermişti. Ancak bu karar sonrası Artvinliler hukuk mücadelesi başlattı. Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde bir araya gelen 283 kişi ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme geçen yıl Ocak ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği ÇED olumlu raporunu iptal etti. Karardan sonra şirketin başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 14. Dairesi Yerel Mahkeme kararını onadı. Böylece Cerat Tepe için verilen ilk ÇED olumlu raporu iptal edilmiş oldu. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nurneşe Neşe Karağan, Artvin Baro Başkanı Ali Uğul Çağal ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı toplantıda kararı değerlendiren Avukat Bedrettin Kalın, Rize İdare Mahkemesi'nin ÇED iptal kararında. Artvin'de madencilik yapılmasının sakıncalarıyla maden ve şehir yaşamının bir arada olamayacağına vurgu yapıldığını hatırlattı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD, geçenlerde haberini verdiğimiz Akbank'tan sonra Akfen Holding'le de bir yatırım anlaşması yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, EBRD ve IFC ile imzaladıkları ortaklık anlaşmasıyla temiz enerji için ilk planda 1 milyar dolar yatırım yapacaklarını, hedeflerinin ise 3-4 milyar dolarlık yatırım olduğunu, temiz enerji platformunu daha da büyütmek olduğunu söyledi. Konuyla ilgili Merve Erdil'in hürriyette yer alan haberine göre Akfen Holding, Türkiye'nin artan Enerji talebini karşılayabilmek için tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluşan yeni bir portfolyo kurdu. Bu alandaki hedeflerini gerçekleştirmek üzere de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yani İBRD Dünya Bankası kuruluşu olan IFC yani Uluslararası Finans Kurumu ile ortaklık sözleşmesi imzaladı. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın iki bankadan 200 milyon dolar para girişi olduğunu söyleyerek yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız dedi. Öte yandan... Bu yatırımların nereye ve hangi koşullarda yapıldığı her geçen gün daha büyük önem kazanıyor ve yerel direnişlerle karşılaşıyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan sit alanlarından biri olan Germiyan Mahallesi'nde kurulmak istenen Rüzgar Enerjisi Santrali'ne karşı aksi yöndeki yargı kararlarına dikkate alınmadan başlandı. Projeye karşı çevre örgütleri ve ekolojistlerce açılan davaya bakan İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin proje için yürütmeyi durdurma kararı verip, Alınan çet gerekli değildir raporunu da iptal etmesine rağmen santral kurulumu için bölgedeki ağaçlar söküldü. Ege çevre ve kültür platformu derneği Egece yürütme kurulu üyesi Özer Akdemir, yargının verdiği Haktan doğan yana kararlar sonrası sermaye hükümetin geliştirdiği bir taktik oldu. Bunu bir diğer işlevsel yanı da halkın fiili karşı koyuşunun da önüne geçilmesi yani yaşam alanını korumak için iş makinelerinin önüne kendini siper eden vatandaşa hukuk var, ona güvenin denilerek direnişe engel olunuyor. O hukukta kaplumbağa hızıyla hareket ettirilip öte yandan hukuki süreç beklenmeden çalışmalara yol verilerek şirketlerin istediklerini yapması sağlanıyor. Doğal olarak da doğaya, halkların yaşam alanlarına oluyor olan... Ekolojist Sergen Sucu ise yargının bu tarz konularda yürütmeyi durdurma kararını zamanında vermesinin önemine dikkat çekti. Sucu mahkeme kararı gelene kadar yaşanan tahribatın onarımının çok zor olduğunu ifade etti. Doğayı talan etmeyen enerji sistemlerinin yasal düzenlemelerde de mümkün olabileceğini hatırlatan Sucu. Ağaçlar kesiliyor, bölge kurak bir pozisyonda bırakılıyor. Kesilen ağaçlar yeri tekrar ağaç dikilerek kurtarılamaz. O kesilen ağaçlar bir yaşam yuvasıdır. Bu nedenle bölge halkının isteğiyle birlikte doğayı talan etmeyen enerji sistemleri yasal düzenlemelerle kurulabilir dedi. Devlet su işlerinin yani DSE'nin Menderes Nehri üzerinde yaptığı bariyerler çöplerin nehir boyunca taşınmasını ve Ege denizine dökülmesinin önüne geçmeye çalışıyor. Kuşadası ve çevresindeki ekoloji mücadelesini veren Eko Dost Derneği kendi önerileri sonrasında konulan bu bariyerlerin olumlu bir gelişme olduğunu açıklarken nehirdeki ağır metal ve kimyasal kirliliğinin önlenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da harekete geçmesini istedi bu konuda. Ekodost bir yıl kadar önce Büyük Menderes Nehri'nin Söke Regülatörü'nde yaptığı incelemede yukarı havzalardan Büyük Menderes'e dökülen çöplerin tarımsal sulamaların başladığı aylarda kapakların kapatılmasıyla birlikte regülatör önünde biriktiğini gözledi. Söke Regülatörü'nde biriken bu çöpler ve hayvan ölüleri sulama meclisinin bitmesi sonrası kapakların açılmasıyla birlikte nehrin sularına karışıyordu. Bu her türden kirlilik taşıyan çöpler yüzlerce kilometre sürüklenerek Ege Denizi'ne dökülüyordu. Ekodost bu durumu belgeleyen fotoğraflarıyla birlikte kurumları bilgilendirdikten sonra Aydın DSEİ Bölge Müdürlüğü bu konuda Yüzer Bariyer Tesisi projesini hayata geçiriyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle esen kalın.